öğrencisinizdir ve birçok bakkalın veresiye defterinin astrolojisi olarak devam eder bütün alışveriş hayatımız. Bir iş yerinde çalışan maaşlı bir işçisinizdir ve dışarıdaki alacaklılar maaşınızdan çok daha fazlasına taliptir Çocuğunuzu okutmak için satmaya razı olduğunuz ceket modası geçtiği için para bile etmiyordur artık. Veyahut ne ceketi ne maaşı olan mazlum bir ev hanımsınızdır üst düzey ekonomik profesörü gelse hiçbir teorumla sizin elinizdeki parayla ay sonunu getiremezken siz aynı parayla üstüne üstlük bir de aile geçindiriyorsunuzdur. Hayat zaten yeteri kadar yorucuyken kendinize ayırabilecek bir aynalık vakit dahi bulamazken zihninizde nasıl daha fazla para bulabilirim düşüncesi her gününüzü Korku filmlerine çeviriyordur. Bir ayda kazandığınız para iki günde nasıl biter hiç anlayamadınız. Veya başka şekilde çok fakirsiniz. Ruh fakirisiniz mesela. Çünkü ruhunuz çek defterinizden bile daha ufak kalmış. Etrafınızda ölümünüzle birlikte akbaba gibi etinizden bir parça av olarak almak isteyen akrabalardan başka hiç samimi dost kalmamış. Paranız arttıkça ruhunuz daha fazla sıkışır olmuş mesela. Geceleri bile güzel rüyalar ve hülyalar yerine mal yüklü, gideceği yere gitmesi gereken tırlar ve patlamaması gereken çekler uykunuzu bile kabusa çevirmiş adeta. İster kamyonlar dolusu paranız olsun, ister kamyona otostop çekmeye muhtaç olacak kadar fakir olun. Birinizin imtihanı sabırdı, ötekinizinki evet, de şükür. Ama ikisi de imtihandı işte. Ve biliyor musun fark edemeyen her ruh fakir. Ve biliyor musun İkisinde de sonsuz isteklerimiz bu sonlu dünyaya sığmıyor. Ve şimdi hayal edin, bir anda, bir sebepten dolayı öldünüz. <gülüyor> Gözünüzü açtığınızda ise Allah sizden razı olmuş. Beden hapishanesinden yani dünya zindanından kurtuluş vakti de gelmiş yanında. Acıların artık cennet bahçelerinde izledikçe şükredeceğin birer dizi olmuş sadece. Para derdin yok, sabah erken uyanma derdin yok, elektrik su faturan yok, şu videoyu çekerken ki telleme sıkıntın bile yok halledim ya. <gülüyor> yani daha nasıl anlatabilirim diye düşünüyordum. Böyle mesaj vereyim dedim. Rabbiniz artık gel kulum şimdi kavuşma vakti. Gel, gel de cemalimi temaşa et diyor. Kabir meleklerine kadar ulaşmış namınız. O gencecik yaşta başkaları haramlara dalarken Ömer'e, Ebubekir'e, Osman'a, Ali'ye, gencecik yaşındaki Musab'a benzemeye çalışan, haramların içinde Rabbini anlatmaya çalışan o genç sendin değil mi? Diyor. Öyle bir mekana gelmişsin ki yüzler çarşısında beğendiğini takıyorsun. Armut diyorsun ve çilek tadı gelsin istiyorsun. O da oluyor biliyor musun masum? Hamilelikteki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey var, çilek yiyemem ama armut tadı gelsin. Sana hamileler için anlatıyoruz bunu. <gülüyor> Tabii çok ilginç Hazreti Ali diyor bedenler çarşısı var diyor geliyorsun böyle yüz görüyorsun bu hoşuma gitti onu giyiyorsun Böyle birden diyorsun işte pazular genişlesin böyle şişiyorsun işte şuraya 3 derece buraya 5 derece her türlü yapıştırıyorsun Tabii burası hikmet dünyası. Karpuz istersen ekersin, beklersin, toprağa, yağmuru, çamuru. Orada kudret dünyası, Çık dedim mi karpuz. Burada şu an üç arkadaş var. Üç arkadaşla sarılmak için sıra bekliyorsun. Orada üçüne aynı anda muhabbet edip konuşmak için sıra bekleme bile yok. Artık telepati mi var ne varsa. Aynı anda bütün hepsinin merkezden lezzetini alıyorsun. Yani burada mesela seninle konuşsam senin lezzetini alırım. Ömer'le Ömer'le... Ömer pek lezzet... Yunusla ay bundan ay bunda cennetlerine konuşuyor. Orada aynı anda üçünüzde beraber konuşuyorsun, aynı anda da üçünün lezzetine çekiyorsun, absorbe ediyorsun. Ha? Sen bile lezzet veriyorduk. <gülüyor> yani nasıl bir cennet yani? Sen bile lezzet veriyorsun Yunus. O kadar o kadar ölmemiz lazım. Biraz fazla ölmemiz lazım bizim. Yani Yunus nasıl lezzet versin? O kadar cennete girmemiz O kadar lazım yani. o kadar. Sıfatını saklama, bak da oraya sifatını da görsünler. <gülüyor> Ama inanın bu halde cennete giremezsiniz. Yaşınızın bile 33 olması lazım. 33 Mersin plaka. Her Neden Mersin'de hizmet ediyoruz? Ya, ya. ya. <gülüyor> Vücudunuz hiçbir kıyafetin veremeyeceği kadar ince, narin ve yırtıksız. Bıçakla kesen dahi yırtıksız. Sesiniz bir anga kuşu gibi. Şimdi birisi de <gülüyor> duydun mu lan hiç kuşu? burada <gülüyor> bittik. <gülüyor> Siz konuştuğunuzda Davut Aleyhisselam'la şarkı söyleyen Cibal Dağı gibi alem size senkronize oluyor. Dünyada insanlar Yusuf'a bakarken ellerini keserdi. Şimdi cennette sizi görenler soluklarını kesiyorlar. Güzelliğinizden utanan güneşler dahi batmaya diziliyor. Ve inanın artık inşallah cennettesiniz. İsteseniz bile eski dertlerinize üzülemeyeceksiniz. Ama çok şükredeceksiniz ve kulağınızda aynı cümleler fısıldanacak. Bitti kum. İnan hepsi bitti. Dertlerin hepsi bitti, hepsi geçti, artık benimlesin ve inan artık güvendesin. Ve anlarsın ki dünya meğer bir serapmış ve seni hepsinden kurtaracak olan tek şey Rabbine kavuşmak.